Biz İzmir'e bağlanalım esasında şimdi bu konuyu da belki deşme imkanı buluruz. İzmir Tabip Odası Genel sekreteri Mete Güzelant bizlerle beraber iyi akşamlar Mete Bey. İyi akşamlar. Merhabalar hoş geldiniz Merhabalar. yayınımıza. Şimdi biraz önce aslında programı dinleme imkanınız muhtemelen yoktur. O yüzden tekrar edelim. Türk tabipler Birliği bir açıklama yaptı. 13 ildeki eylemler sonucunda polis saldırısı sonucunda yaralananlara dair bir açıklama. 4785 kişinin yaralandığı biri polis 3 kişinin de hayatını kaybettiği yönünde. Hem aslında bu açıklamayla ilgili ayrıntıları eğer uygunsanız alacağız sizden. Hem de İzmir'deki durumu öğrenmek istiyoruz. Şimdi İzmir'de tabi Cuma akşamı başladı eylemler ve e, çok büyük insan toplulukları hükümetin bu e, davranış biçimini protesto etti ve tabi biliyordur istifa talebinde bulundu hükümetten. Evet. E, cumartesi günü e, bir ciddi bir saldırı oldu polis ve belki polis mi değil mi belli olmayan sivil şahıslar evet. tarafından evi sopalı belki görülmüştür zaten evet. gazetelerde falan. Evet. İşte bu durumu valiyle paylaştık. Bu kimdir bunlar? Bu Üzerinde hiçbir e, ne olduğu belli olmayan insanların tarafından ciddi olarak vatandaşlar darp edildi, dövüldü falan diye bunları paylaştık. Valide bunun bir suç olduğunu bize ifade etti. E, ve önlem alacağını belirtti. Ertesi gün pazar günü çok büyük bir saldırı oldu. yani Pazar günkü en şiddeti bütün Türkiye'de zaten zannedersem öyle bir şey. Gelişti. Şimdi bu süre içinde biz günlük olarak hastanelere başvuruları e, sağlık müdürlüğü aracılığıyla da bir kısmını öğrendik ama şöyle tahmin ediyorum. Daha sonra o veriler biraz kesildi zaten. Pazar sonrasında da biraz daha duruldu zaten işler. Tahmin ediyorum yani şöyle bizim kabaca öğrendiğimize göre bin dolayında de insan değişik nedenlerle hastanelerin acillerine başvurdu. Bir kısım bunların ambulanslar tarafından taşındı. Hı hı. E, ama önemli ölçüde kendi başvurularıyla gittiler. Yani bunların e, çok büyük bir çoğunluğu gaz etkilenmesi. Hı hı. E, onun dışında e, işte buna bazı solunum sıkıntıları tabii yaşandı ya da alerik reaksiyonlar falan gelişti. E, Ondan başka olarak da küçük yaralanmalar genellikle. Hani çizikler, sıyrıklar, düşmeye bağlı. Ee, olaylar ve on, e, tabii ki polis çopları ve sopalar. Yani bunlar çok önemli ölçüde e, yer aldı bu işlemler içinde. Evet. Ee, kırıklar tabii vardı. Bu e, biber gazı mermisi yaralanmaları vardı. Yanıklar vardı. Hı hı. Ee, bir e, öğrenci özellikle çok kötü bir şekilde dövülmüş. Onu gazetelerde de paylaşıp bilmiyorum siz de izleyebildiniz mi? Hı. Kolunda kırık, bacağında kırık ve bütün vücudu morluklar içindeydi. Yani çok kötü bir şekilde dövülmüş. Ve ilginç bir şey olarak şöyle bir şey. Bunu ilk defa hani birinci ağızdan biz de öğrenme imkanı bulduk. Çünkü basın açıklamasında bu arkadaş şunu ifade etti. Gelenler, dövenler öyle demişler. E, AKP gençlik kodlarının gücünü size göstereceğiz. Bu sivi şahıslar. Göstereceğiz demişler. Hı hı. Ayrıca e, yaşasın, işte AKP yaşasın, Türk polisi falan gibi bir şeyler. Slogan. Ha pardon. Po polisi seviyorum, AKP'yi seviyorum. Diye slogan at falan diye. Böyle zorlamalar da bulmuşlar. Onun açıklamaları bu yöndeydi. Hı hı. Şimdi e, Şimdi bizim gördüğümüz bazı hedef olarak yapılan e, ateş etmeler var. Artık biraz evet, mermi çok... değil mi? Biz de onu bilemiyoruz çünkü yani bizim çok uzmanlık alanımız değil biliyorsunuz bu tür işler. E, ama bizim gördüğümüz mesela çok 15-16 yaşında bir çocuk panzerin üstüne çıkmış. E, ve tam gözünün çok yakınından ciddi bir yara almış. Bu yani bir santim daha içeri girse çocuk gözünden olacaktı. Yani bir panzere çıkmanın cezası. Gözünden olmak olmamalı tabii yani bu gerçekten çok tehlikeli bir süreçti. Evet. Daha evet. Daha sonra Varlı Bey ile falan da tekrar paylaştık. Biz bir Hı -hı. E, İzmir'de bir grup olarak tekrar gittik kendisine durumu anlattık. Hı -hı. Şiddete başvurmayın çünkü siz e, bunu yaptıkça tepki olarak daha büyük şeyler oluşuyor. Ve bazı gruplar var tabi böyle çok başıbozuk davranış içinde olan provokatif ve eğilimli gruplar var. Bunlar barikatlar kurup polise çatışmak için ellerinden geleni yaptılar. Bu da o kitle hareketinin e, haklılık seminde sorunlar yaratmaya başladı. Hı. Ve e, polisinin kitleye saldırmasını bir zemini oluşturdu. Şimdi onları çok kontrol edemedik tabi bize karşı da çok kötü davranış biçimleri. Sonuç olarak hani İzmir yani gene ucuz atlattı diyelim yani ölüm kalımı olmadı hı hı. ama sonuçta işte yaralar vereler e, bine yakın insanın acil dire başvurması evet. e, gibi bir durumu yaşadık. Hı. Biraz önce bahsettiğiniz sivil polislerle ilgili 5 Haziran tarihli e, açıklaması vardı İçişleri Bakanlığı'nın ve e, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün e, soruşturma yapılacağına, yapılacağına dair bir açıklama vardı. Evet. E, onunla ilgili somut adımlar da atılmış diye tahmin ediyoruz. Çünkü güncellenmiş bir bilgi Şu konuşma evet. içinde ben de baktım evet. bulamadım. E, şu anda eylem devam etmekte mi peki İzmir'de mi tabii? <gülüyor> e, Valla şu anda meydana gitmedim ama dün e, devam ediyordu tahmin ediyorum. Yani bu akşam da devam eder. Hı hı. Ee, artık biraz ortama bağlı yani sonuçta hükümetin biraz e, geri adım atmasına belki e, bu eylemleri yumuşatıcı bir tarza girmesine insanlara saygı göstericini ifade etmesine belki bağlı. Bunu değişik yöntemlerle yapabilirler. Bunu yapmaları da lazım zaten. Ee, evet. Ama böyle yani bu uslup devam ederse ki dün Tayyip gene uslupu yine kötüydü. Yani her zamanki gibi saldırgan bir uslupla davrandı evet, biraz daha yani o, devam edebilir yani burada tabi esas talep istifa talebi evet. o, o, değil, o değil o değil o değil istifa talebi yani aslında tam olarak istifa talebi olduğunu da belki burada söylemeyebiliriz çünkü yaklaşık Taksim iki gün önce Taksim denişmasının dört tane temel talebi arasında aslında <gülüyor> bu süreç içinde gözaltına alınanların derhal serbest <gülüyor> bırakılması her tür meydanda kamusal alanda Kittenin talebi olarak söylüyorum. Anladım. Yani şöyle bir durum var. Tabii ki yani bu yani bir valinin ya da emniyet müdürünün görevden alınması aslında vatandaş tatmetmez. Çünkü bunlar da emir altında. Yani sonuçta bu işi emrini veren doğrudan doğruya başbakan. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Sonuçta bu olayı kışkırtan başbakan oldu. Halen o kışkırtıcı da devam ediyor. İşte cami yapacağız yok işte yapacağız falan falan Yani aynı tutumlu bir şekilde devam ettiriyor. Evet. Tam da dediğiniz gibi bu noktada tüm Türkiye'de, sokakta olan e, insanlarda ki epek bir kalabalıktan bahsediyoruz. Bütünle tatmin olmuyorlar bu açıdan. E, şiddet evet. sarmalına e, doğru gideceğimiz endişesi içerisindeyiz biz de. Şimdilik şu güne kadar olanı e, duyduk sizden. Mete Güzelhan çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun katıldığınız Geziyorum. için. İşte, İyi Kadın. Sağ olun. İzmir Tabip Odası pardon İzmir Tabip Odası genel <gülüyor> sekreteriydi. Evet.